Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymeti izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV ve Lalegül TV Whatsapp hattına göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulu Fatih Kalender hocamıza soruyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı bizlere buradan iletebilirsiniz. Aynı zamanda geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızı da ilmihal.com.tr adresine sizler için hazırlamış olduğumuz ilmihal.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Ve tek tek soru cevap şeklinde de buradan Sizler de yine soruların cevaplarına ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz. Ve yine sorularınızı da bu adreslerden bizlere iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Rabbimiz, Allah razı olsun. Rabbim, Rabbim daha güzel etsin inşallah cümlemizi. Amin, Allah razı olsun hocam. Amin. İlk sorumuz hocam, bizim ortak olarak taksi plakamız var. Ortağımla haftalık olarak sırayla çalışıyoruz. Bir hafta ben, diğer hafta ortağım çalışıyor. Herkes kendi çalıştığını alıyor. Kazancımızda bazen fark oluyor,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 Şirket akit dediğimiz akit ortaklığı, ikincisi şirketimik bir malda iki veya daha fazla kişinin ortaklığı, bir de şirketi ibaha ki bu da e, kamuya tahallük eden, kamuya ait olan e, yerlerden istifade etmede e, herkesin ortak olması. Ancak bu sualimiz e, ibahayla alakalı değil, daha fazla bu şirket bu ortaklıklardan birinci kısım olan mülk ortaklığına tahallük eden bir ortaklık. Nedir mülk ortaklılığı? Mülk ortaklılığı iki veya ikiden fazla kişinin bir ayında bir eşyada bir nesnede müşterek olması, ortak olması. Tabi bunu satın alma yoluyla da ortak olabilirler. Miras yoluyla da bunlara intikal edebilir veya farklı bir takım mülk edinme yollarıyla da ortak olabilirler. Akit şirketi ise daha farklı. Bu iki veya 2'den fazla kişinin yine bir araya gelerek ortaya sermaye koymak suretiyle veya bir taraf sermaye diğer taraf amelini koymak suretiyle alsat yaparak ticaret yapabilmeye dair yapılan ortaklılıktır. Mülk şirketiyle akit şirketi arasında en bariz fark, e, akit şirketi yani akit ortaklılığı e, tarafların tamamıyla anlaşması doğrultusunda karın taksimi vardır. Yani örneklendirelim ben 10 lira koydum siz de 10 lira koydunuz. Hı hı. %50 %50 ortaklılıkta bir sermaye ortaya ihtas ettik ve bir ortaklık aktettik. Ticaret yapacağız, işte bardak alıp satacağız, kitap alıp satacağız. Ama şöyle bir anlaşmaya yapabiliriz. İşte ben fazla ticarette aktif değilim veya bu konulara vakıf değilim. Siz daha güzel bu konuları biliyorsunuz. Elde edilecek karın %60'ı size ait olsun, %40'ı bana ait olsun. Ama sermayemiz eşit olduğu halde kar oranları farklı bir şekilde konuşabilir miyiz? Hanefi mezhebine göre bunda bir sıkıntı yok. Ancak aynı ortaklık mülk şirketi olsaydı durum böyle olmazdı. Yani mülk ortaklığında elde edilecek olan nema aynın bir neması, aynından türeyen bir işlem veya türeyen bir iş olacağından dolayı burada bizim aramızdaki taksim konuşmamıza göre değil, sermayedeki ortaklılığımıza göredir. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Diyelim ki ikimiz ortaklaşa 5 tane koyun sahibiz veya 10 tane koyunumuz var. Her bir koyun müşterektir aramızda veya bir tane koyunumuz var. Bu koyunun kuzusu bu koyunun nemasıdır. Bu kuzudaki ortaklılığımız koyundaki ortaklığımız neyse aynı olacaktır. Hmm, evet. Yani ben işte koyunlarda %50, %50 ortağız ama bunlardan elde edeceğimiz kuzuların %60'ı bana, %40'ı sana ait olsa böyle bir şey olmaz. Bu mülk ortaklığında. Hmm. Şimdi buna göre baktığımız zaman kardeşimizin sualinde diyor ki ortak bir e, taksi plakamız var. E, taksi plakamızı çalıştırıyoruz. Şimdi normalde olması gereken elde edilecek olan gelir ki aslında buna kar da denmez. Çünkü kar alsat ile yapılan işlemde olur. Evet. Burada daha fazla nema denir. Elde edilecek olan nema geliri aramızda taksim etmeleri gerekir. Taksi plakasındaki hisseler neyse bu gelecek olan nemanın taksimi de bu boyutta olmalıdır. Hmm. Yani %60 benim hissem var. Sizin %40 hisseniz varsa elde edeceğimiz gelirin %60'ı bana %40'ı size olacaktır. Eşitse eşit olacaktır bu şekilde. Ee, peki sual nasıl? Sual diyor ki biz bu arabayı kiraya vermiyoruz. Hı hı. Kendimiz çalışıyoruz ama aramızda bir taksime gitmişiz. İşte bir gün sende kalsın, bir gün bende kalsın veya beş gün sende kalsın. soruda herhalde bir hafta Haftalık. ifadesi kullanıyor. Evet. Bir hafta sen kullan, bir hafta ben kullanayım. Buna fıkıh dilinde muhaye ederler. Yani menfaatin taksim edilmesi. Hı. E, bu sadece taksi plak olarak düşünmeyin. Ortaklaşa binek aracımız var. E, almışız veya babamızdan bize intikal etmiş e, işte bir gün sen kullan bir gün ben kullanayım Hı -hı. şeklindeki bir e, menfaati taksim etmemizdir. Şimdi burada da taksiyi de e, ben deyken ben çalışıyorum. Sen deyken sen çalışıyorsun. Ama ikimiz bir akitle bunu bir başkasına kiraya vermedik. Evet. E, bu durum biraz daha farklı olacaktır. Yani o mesela aldığı hafta içerisinde başkasına kiraya da verebilir. Verebilir olabilir. veya ben aldığım hafta içerisinde bir başkasına kiraya da verebilirim. Evet. Ama bir de şöyle düşünelim. Biz ikimizdeyken bu araç yani ortak olduğumuz halde üçüncü bir şahısla anlaşıyoruz. Bunu biz sana kiraya veriyoruz. Ayda bize şu kadar para ver dediğimiz zaman bu parada muhayye olmaz. Ne geliyorsa o gelen aramızda o taksideki anlaşmaya, göre. anlaşmaya göre değil. Taksideki ortaklığa göre. Ortaklığa göre, göre, göre yani. Evet. Yani hisselerimiz ne kadarsa Hı -hı. o kira bedeli de böyle Böyle olacak evet. bu ay senin olsun öteki ay benim olsun değil ha belki bir borç vermek gibi değerlendirilir yani benim sıkışıklığım var bu ayın komplesini ben alayım izin verirsen bir dahaki ayda sen alırsın ama bu bir taksim olarak değildir bu ne demektir e, aldığımız on liranın beş lirası benimdi de zaten beş lirası senindi sen beş lirayı bana bu hibe ay borç değil. veriyorsun hibe değil borç, borç veriyorsun veriyorum. bir dahaki ayda ben sana o borcumu ödeyeceğim Bördünün demiş değil. oluyorum tamam. buna bir taksim denmez Hı -hı. Ama sualde ise arabayı, bizim arabamız bir hafta ben çalışacağım onunla, hmm. şahsım çalışacak, bir hafta da sen çalışacaksın. Dolayısıyla benim çalışmamdaki elde edeceğimiz kazanç bana ait olacak, hmm. senin çalışmamda elde edeceğin kazanç da sana ait olacak. Evet. Senin kazancına ben ortak olmayacağım, benim kazancıma da sen ortak olmayacaksın. Bu şekilde farklılık olması caiz olabilir mi? Sorudaki aslında evet. vurgu noktası bu. Bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Bunu şöyle de daha iyi anlatabiliriz. Yani bunun bir ticari araç olmadığını düşünelim. Normal bir e, taksimiz var ortak. Bir hafta sen kullanıyorsun ama sen işte nerede kullanıyorsun? Ailende kullanıyorsun, sağa sola gitmeye kullanıyorsun. Ondan bir para kazanmıyorsun. Hı hı. Benim nöbetim sıraya geldiği zaman benim işte bazı yerlerde ticaretim var. Ben oralara gidip geliyorum. Araba vesilesiyle para kazanıyorum. Evet. Bu durumda menfaati taksimde eşitiz ama ben o menfaati paraya çevirebiliyorum. Hı hı. Sen o menfaati paraya çevirmiyorsun. Bu bir farklılık oluşturur mu? Oluşturmaz. Neticede biz menfaati eşit bir şekilde böldük. Bu sana ait, hmm. bu bana aittir. Dolayısıyla o sendeki menfaati sen ne yaparsan yap, bendeki menfaati ben nasıl kullanırsam kullanayım. Yeter ki benim kullanımım sana zarar vermesin. Evet. Yani benim kullanımım sana zarar vermesin derken bunu bir başkasına kiraya vermeme eğer razı değil isen bu durumda sıkıntı ortak olabilir. Ortak orada sormak gerekiyor. Orada tabii ki eğer hmm. kira noktasında. Kira değil ama şahsım kullanıyorum. Ki sualde zaten bu araç taksi aracı. Taksi evet. plakalı olan bir araç. Yani e, taşımacılık yapacak. Halk arasıyla ticari araç dedikleri hmm. bir araçtır. Böyle olduğundan dolayı ben çalışırım. Sen kendin çalışırsın. Benim çalıştığım bana ait. Senin çalıştığın sana ait. Ortağına sormadan kendi zaman içerisinde başkasına veremez değil mi hocam? Arabayı ee, orada, ortağına sorması gerekir. Çünkü arabayı kullanıp kişiden kişiye farklılık arz ettiği için ortak buna razı olmayabilir. Hmm. Yani o kira aktiyle alakalı bir meseledir. Ancak bu soruyu mesela şöyle çevirsek, diyelim ki ortakta şey ikimize bir tarla kalsa veya tarla satın alsak. Tarlada değişiyor durum mesela. Ha, ondan bahsedeceğim işte aslında. <gülüyor> evet. Efendim. Bir fındıklığımız var e, beraber, işte bu fındıklığımız 5 dönüm, ön 10 dönüm. E, normalde fındıklık e, her yıl işte mahsulü toplarız, topladığımız mahsulü satarız, paramızı taksim ederiz. Evet. Böyle olması gerekir. Mahsul tarlaya tabidir. Tarzda, tarlada kimin mülkiyeti ne kadar oranda hissesi varsa çıkacak olan fındıktaki oranda öyle olmasıdır. Hı -hı. Veya çaylıksa çayda Hı -hı. veya işte başka bir takım meyve ise o şekilde. Peki şöyle bir taksime gidebilir miyiz? İşte bunda her sene ikimiz çalışmaktansa bir sene sen çalış Senin tarlada nasıl? ve çıkacak olan mahsul sana ait olsun. Ertesi sene ben çalışayım çıkacak olan mahsul bana ait olsun. Bu olur mu? Bu olmaz. Hı -hı. Ne fark vardır? Şöyle bir fark vardır. E, tarladan çıkacak olan mahsul e, tarlaya tabidir ve o bir fiil ile yani kişinin alsat yapması veyahut da koşturmasıyla değil ha belki tabii tırpan yapması tımar vesaire gibi işlemler olabilir hmm. ama neticede tarladan çıkan bir mahsul yani koyunun kuzusu gibidir hmm. nemadır böyle olduğundan dolayı o çıkacak olan mahsul tarlaya tabi olacağından tarladaki hisse neyse ona göredir evet. yani senin çalışacağın dönemde işte iki ton çıktı benim çalışacağım dönemde bir ton çıktı. Bu bir adaletsizlik. Bu da açıdan caiz olmayacaktır. Peki nesi yapılabilir? Yani bu genelde köylerde soruluyor. Kardeşler diyor ki biz her sene beraber gelip de çalışmak istemiyoruz. Bir sene ağabeyim çalışsın, bir sene ben çalışayım. Herkes kendi senesindeki fındığa sahip olsun veya kendi senesindeki çaya sahip olsun. ki Bizim Karadeniz bölgesinde genelde bu ikisi ağırlıklı oluyor. Burada şöyle bir yol izleyebilirler. E, tamam bu sene sen çalış, bir dahaki sene ben çalışacağım. Ama sen çalışsan da çıkan mahsul ortak, ben çalışsam da çıkan mahsul yine ortak olacaktır. Yani senin zamanda çıkan, senin, benim zamanda çıkan benimdir. Bu şekilde değil. Bunu şöyle de misallendirebiliriz. Ortaklaşa bir dairemiz var. Dairemizi kiraya verdik. İşte bu sene kira bedelini komple ben alayım. Bir dahaki sene kira bedelini sen al. Bu da olmaz. Bu dansı olur ancak borç şeklinde olabilir. Yani bu seneki kirab işte bin lira bir dahaki sene bin iki yüz lira oldu. O bin iki yüz lira sende bir artış olduğu anlamında olmamalıdır. Bu bin lirada yüzde elli yüzde ortak, bin iki yüz de yüzde elli yüzde ortaktır. Bu sene komple ben aldıysam aslında sen kendi seni bana borç vermiş olacaksın. Evet. Bir dahaki sene ben o borcu sana ödeyeceğim. Yoksa aldığım benimdir şeklinde bir muhayyeye, bir menfaatin bölüşümü olarak değerlendirilir. Oradan mesela fazlalığı da tekrar iade etmek ve da aramızda bölüşeceğiz. Evet. İade ederken aramızda taksim edeceğiz. O yüzden e, koyunla kuzu misalini burada unutmamamız gerekir. Yani kuzu koyuna tabidir. Kuzu koyun meselesi gibi değildir. Alsattan elde edilen nema. Veya toprak... Toprak ürünü, ürünü de aslında koyun, kuzum koyun kuzu misali buraya hisserli. uyacaktır. Evet. Yani asla tabi olması itibariyle asılda hisse neyse feride de hisse aynı olacaktır. Hmm. Dolayısıyla asıldaki hissemiz %50-%50 iken feride işte %60-%40 bu mülk ortaklığında, mülk şirketinde böyle bir şey imkan yoktur. Ama bahsedilen soru ise taksiye tahallük ediyor. Bu ise menfaati taksim etmiş. Yani bir hafta bende, bir hafta sende kalacak Hı -hı. bu araba. Bendeyken ben çalışacağım. Sendeyken sen çalışacaksın. Doğal olarak senin çalıştığın dönemde elde ettiğin sana ait olacak. Benim çalıştığım dönemdeki elde ettiğim de bana ait olacak. Hı -hı. Bunu bu şekilde izah etmemdeki gaye muhtemeldir ki bu kardeşimize böyle bir meseleyle karşılaştığında aralarında bir tezat yani bu caiz midir, değil midir bir fazlalık oluyor. İşte ee, bunu tarla ben gibi yapmış olsan direkt tarla meselesine yani çay kıyas, kıyas yapardım hocam. İşte yani evet. bu ikisi arasındaki farkı ortaya koyabilmemiz hmm. lazım. Hani e, fetva sorarsın, fetvada karşı tarafa cevap verirsin ama bir de karşı tarafın o konuda kalben itip olmasını sağlamak gerekir evet. O yüzden bu iki meseleyi birbirinden ayırmamız gerekir Bu bağlamda kardeşlerimizin yaptığında herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek o zaman verilen bir fetvayı da başka durumlarla da karıştırmamak lazım yani bir şey öğrenmişseniz benim gibi hemen şey yapmayın cevap vermeyin yine doğrusunu öğrenin Ondan sonra ona göre hareket edin bunu daha önceden de söylüyoruz Hani meleke farklı şeydir evet. malumat farklı şeydir bir çok konuda maluma sahibi olabilirsin ama aralardaki vecişebeyi anlayacak konumda değilsen evet. o zaman dediğin gibi biraz önceki hataya kişi Düşmesin. düşme ihtimali vardır. O yüzden bunları kıyaslamamak lazım. Konular farklı olabilir ki bir az önceki misalimiz aynı gibi gözüküyor ama aynı değildir. Gerçekten birebir aynı şey mesela çay konusunu anlatıyoruz işte. Bu hani bir sene sen toplayacaksın bir sene ben toplayayım şeklinde olmaz bu zaten genel bir şey. Evet. Herkese verilmiş olan bir fetva ama buna benzer konularda yine birebir fetva almakta da fayda var. Bir başka sorumuz hocam. 27 yaşındayım, bu yaşıma kadar hep Hanefi mezhebini taklit etmiştim. Ailem, Şafi mezhebinden nasıl bir yol izlemeliyim, kazanamaz borçlarımla var demiş. Şimdi e, sualden anlaşıldığı üzere e, kardeşimizin şöyle bir kanatı var. Yani ben bilmeden Hanefi'ye göre hareket etmişim. Oysa ben Şafi olmam gerekiyor. Çünkü ailem evet, Şafi. Ailem, e, dolayısıyla yaptıklarımda sıkıntı var. Muhtemelen doğu kökenli bir vatandaşımız, evet. bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Ama batıda doğmuş veyahut da burada büyümüş, yetişmiş. Dolayısıyla etraf hanefi olduğu için fıkı hanefi üzerine hmm. uygulamış. Oysa ailesinin şafi olması aralarında bir tezat gibi gözükebiliyor. Aslında bu soruya vereceğimiz cevap mezhep kavramını anlamamıza bağlıdır. Ki bununla alakalı daha önceki konuşmalarımız da olmuştu. Yani mezhep dediğimiz olay nedir? Ee, i̇şte biz Hanefi mezhebi, biz İmam-ı Şafii'nin mezhebindeyiz ve İmam Malik'in mezhebindeyiz derken bu imamlar kalkıp da bir mezhep kuralım, işte bunun ismine de şunu koyalım, bunu diyelim şeklinde böyle bir ekol evet. oluşturma gayretinde değillerdi. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam döneminde asap vardı. Eshab bir meseleyle karşılaştığı zaman bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sual eder, cevabını aldır, ona göre hareket ederlerdi. Ve bu eshabın bir kısmı Efendimizin hadis-i şeriflerini üstlenmiş, bir kısmı hadis-i şeriflerden çıkacak olan ahkam fıkhi meseleleri üstlenmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahirete intikal ettikten sonra bu eshab, yeryüzüne dağılmış, İslam beldelerine gitmiş, fetihler genişledikten sonra ve herkes bulunduğu iklimde, bulunduğu yerde o bildiklerini insanlara aktarmıştır. İşte kimi hadis-i şerifleri aktarmış, kimi oradan çıkacak olan fıkıh akşamı aktarmış. Tabi insanların her birerleri de Fıkıh konuda meleke sahibi, bilgi sahibi değiller veya merak sahibi değiller. Bunların da o dönemde kendilerinden ilim iştigal eden, ilimle ondan almak isteyen talebeler olmuştur. Ve böylece havzalar oluşmuş. Yani işte Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Irak'a gelmiş, hmm. orada talebe yetiştirmiş, ee, bu şekilde orada bir Irak ekolü oluşmuş, Irak e, bir havzası, ilim havzası oluşmuş. Evet. İşte kimler var bakıyorsunuz o dönemde, i̇şte Ebu Leyla'lar olmuş, e, Ebu Hanife'ler olmuş, e, Süfyan-ı Sevri'ler olmuş. Hmm. Orada bir Irak ekolü oluşmuş, yani bir ilim havzası oluşmuş. Hmm. İşte e, Medine'ye bakıyorsun, e, Medine'de işte İmam Malik oluşmuş. Oradan evet. o şekilde gelmiş ki e, yani baktığınız zaman Kezar, Rebi'a, Zühri gibi zatlar da orada e, ilim manasında oluşmuş. E, Tabi bu zatlar da kendisinden sonra gelecekleri de bu bilgileri aktarmışlar. Bu sefer dediğimiz gibi havzalar yani Hı. ilim havzaları. E, Irak'ta olan bir kimse de fetva ile alakalı fıkhi bir meselesi olduğu zaman Medine'deki havzaya değil, kendi bulunduğu yerdeki havzaya sorul ediyor. Ki bu doğaldır. Aslında bunu biz kendimiz de e, gündelik olarak yaşayabiliyoruz. İşte bir meseleyle karşılaştığımız zaman acaba bizim hoca efendiler ne diyor? Filan yerdeki hoca değil de bizim hoca. Hı -hı. Sanki Hı -hı. biraz daha itminen oraya doğru. Veyahut da örfün, tahammülün bir etkisi vardır. Coğrafya yapısının Hı -hı. etkisi vardır. Dolayısıyla o beni daha iyi bilir. Benim meseleme daha iyi vakıf olur şeklinde bir algıdan dolayı bu şekilde orada bir havzalar. Ki bu Hicri 3. Aslında kadar aslında böyle bir isimleşme de yoktu. Yani bir Hanefi Sevi Maliki mezhebi böyle bir şeyden hmm. bahsedemedi. Ya. Yani sadece havzalar işte. Irak havzası, Medine havzası, hmm. İcaz havzası şeklinde. Daha sonradan bu kitaba bahsettiğimiz kişiler tabileri azalmış. Belli yerde kümeleşmeler olmuş. Ebu Hanife özellikle Irak'ta daha baskın çıkmış. E, e, talebeler yetiştirmiş ve o talebeler zamanla başka talebeler yetiştirmiş ve bu şekilde o ekol daha fazla Irak olarak değil de İmam-ı Azam'a nispet edilmiş. Hmm. Olmuş Hanefi mezhebi. Evet. E, yani onun talebelerinin görüşü ki kendi arasında da farklı görüşler oluşmuştur. Aynı şekilde İmam Malik için de söyleyebiliriz. Yani o da o dönemde işte Rebia veya Zühri'den imtiyaz etmiş İmam Malike Nispet edilmiş o Medine Medinekolüde o zaman olmuş Maliki mezhebi evet. e, bu şekilde günümüze kadar e, gelmiştir e, Peki e, burada e, bu kardeşimizin dediği gibi ben hanefiye göre hareket ettim derken Aslında bulunmuş olduğu ortamda Hanefi mezhebine mensup olan veya o fıkı bilen kişilerin ortamında olduğu için ona öyle aktarılmış ve ona göre hareket Hı. etmiştir ki olması gereken de oydu zaten evet. e, Dolayısıyla bir mani bir durum yok daha sonradan işte ailem şafidir. Bir zararı var mı? Hiçbir zararı olmayacaktır. Herkes. Ya hangi, da ailesi şafi olduğu için çocukla şafi mi? Öyle bir kural Doğuyor yoktur. Yani, yani evet. aslında şöyle söyleyelim. Mezhep taklit olayına baktığımız zaman bu taklidi birkaç kısma ayırabiliriz. Nasıl birkaç kısma? Bir taklit vardır ki tahkiki olarak bir taklittir. Yani ne demek tahkiki? Mezhep imamlarının görüşlerini böyle masaya kişi yatırmıştır. Veya o konudaki görüşleri yatırmıştır. E, kendince, kendi ilmi bilgileri doğrultusunda kalben bu konuda bu haklıdır, bu konuda bu haklıdır diyerek öyle bir iltizam etmiştir. İşte İbni Humamlar gibi, İmam Neveviler gibi, hı hı. Rafiler gibi e, daha fazla yani mezhepte e, delillere vakıf olarak tahkiki olarak mezhebi taklit eden kişiler. Hı hı. Bir taklit de vardır ki coğrafya yapısından kaynaklı, bulunduğu iklimden kaynaklı, hocalarından kaynaklı bir taklit ki bizim aslında taklimiz bu boyuttadır. Yani biz batıda bulunmamız, işte burada hocalarımızın Hanefi mezhebine hakim olması, onların hocası da o hakim olması, işte biz bir namazı nasıl kılmamız gerekir? Namazda neler namazı bozar? Cevabımız hep Hanefi mezhebine göre alıldığımız için biz olmuşuz Hanefi. Doğuda olan kardeşimiz aldığı cevap Şafi boyutunda, yani Şafi mezhebine göre olduğu için olmuş Şafi. İşte Hicaz'da olan Maliki veya Hanbeli bu şekilde bir mezhep taklidi ki genel olarak bizim taklidimiz bu. Dolayısıyla İbn Abidin Rahimullah'ın dediği gibi elamiye la mesebeh le messebu mazsebul mufti amî olan kimsenin, yani tahkik ehli olmayan bir kimsenin mezhebi müftüsünün mezhebidir. Yani fetva vericisinin mezhebidir. Ki bu mantığı ifade etmek doğrultusundadır. Bu kardeşimiz de aslında, yani ben hep Hanefi'ye göre hareket ettim. Çünkü onu o aktarıldığı için ona göre hareket etti ki gibi zararı yok. Yani kendisi şu anda bir iltizam etme noktasında, ya o bildiği ki aslında tavsiyemiz hangisinin fıkhını biliyorsa, o, o doğrultu hareket biz. etmesini tavsiye ederiz. Bir avam için. Hı hı. Ona göre göre hareket yapar. Ailesinin farklı bir mezhebe mensup olması işte şafi olması veya malik olması o illaki kendisinin de öyle olmasını gerektirmez. O tamamıyla itizamla alakalıdır. O yüzden namazlarını herhangi bir iade edici şuydu veya buydu yapmasına gerek, gerek kalmayacak. Kaza namazlarına normal Hanefi mezhebine göre. Yani bu saatten sonra hangi mezhebe iltizam ediyorsa hangi görüş iltizam ediyorsa ona göre hareket Tabii, edecektir. Devam bir diğer sorumuz var hocam. Bir konu hakkında yemin etmem istendi. Ben de Kur'an'a el basarak yemin ettim. Daha sonradan bu yemini bozmak zorunda kaldım. Bazıları böyle bir yemin olmayacağını söylediler. Dolayısıyla bu sebeple kefaret gerekmez dediler. Doğru hocam? Yani Kur'an'a bas, el basmak yemin midir? Aslında soru net olarak evet, bu. Ee, Şimdi yemin nedir? Önce bunu anlamamız gerekir. Yemin. Üç kısma ayrı diyor. Yemini münakit, yemini lav ve yemini ramus. Bizim fıkıh kaynaklarımızda bize aktarılan e, üç kısım. E, yemini lav ve yemini ramus dediğimiz yemin e, geçmişe tahallük eden bir yemindir. Yani geçmişte veya şu andaki filhal nefs Emir'de olmuş veya olmamış bir olay karşısında oldu veya olmadı diye kişinin yemin etmesi. Hı hı. İleriye tahallük eden bir olay değil. Yani evet. yapması veya yapmamasına değil şu anda nefsün Emir veya da geçmişte. Ee, eğer kasıtlı şekilde yaparsa bunu yani geçmişte bir yere gitmiştir gittiğini bildiği halde hatırladığı halde gitmedi diye. Yemin ederse e, bu kişinin bu yemini yemine gamus diye isimlendirilir. Büyük günahtır. Hatta hmm. o derece büyük günahtır ki kefareti bile yoktur. Evet. Tövbe istiğfar etmesi gerekir. Mevla'ya kersinle affettirmesi için elinden gelen gayreti sarf etmesidir. He, geçmişte yapmış olduğu bir işlemi yine yapmadığı hatırlayarak yemin ederse buna da yemini lav derler. Evet. Yani kasıt yok. Ama dediğimiz gibi gelecekle alakalı değil. Geçmiş geçmişte yani. olan veya şu andaki hal. İleriye tahallük eden bir meseleye dair yemin ediyorsa buna da fıkıh dininde yemin-i derler. Kefaret işte bu yemin münakit için vardır. Hmm. Yani ben şuraya gideceğim, şunu yapacağım, böyle olacak gibi ileriye tahallük eden bir yeminde bulunmuşsa bu durumda yeminle ya sadakat gösterir ki bu yeminle sadakat göstermesi bazen vacip, bazen sünnet, bazen müstahb olur veya da yeminli bozar ki bu yeminli bozması da bazen vacip bile olabilir. Yani günah bir şey üzerine evet. yemin etmişse. Ama bununla beraber yeminli bozduğu zaman da yemin kefareti vermesi gerekir. Hmm. Nedir yemin kefareti? Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde işte köle azat etme var ama onu günümüzde olmadığı için söylemeye gerek yok. İki şey ya 10 tane fakiri sabahlı akşamlı yedirecek Hı. veyahut da 10 tane fakiri giydirecek. Bunu şöyle bir parantezle de şöyle de diyebiliriz. 10 tane fitre verecek. Evet. Eğer maddi imkanı bu dediklerimize müsait değilse, o zaman 3 gün oruç tutacak. Hı. Ama bu bahsettiğimiz 3 şey arasında muhayyerdir. Bunu yapma imkanı olmaması durumunda 3 gün oruç tutacak. Yemin kefareti olarak. Peki yeminin münakkit olabilmesi için yemin sığasının nasıl bir yemin olması gerekir? İşte burada örf devreye girer bir de tazim devreye girer. Yani nasıl örf ve tazim? İşte Allah'ın üzerine yemin veya dolaylı olarak Allahü Teala Hazretlerinin kudretine tahallük eden, işte Allah'ın isimleri üzerine, Allah'ın sıfatları üzerine yemin. Hatta Allah üzerine yapılan yeminde niyet olsun veya olmasın bu yemindir ve inikat eder, bağlanır. Hmm. İşte vallahi billahi gibi. Allah'ın isimleri üzerine, sıfatları üzerine bir yemin edildiği zaman kitaplarımızda özellikle İbrahim el-Halebi mültaka isimli eserinde der ki eğer o sıfat Sadece Allah'a mahsus olan bir sıfat olup da mahlukatta kullanılması mümkün olmayan, kullanılması caiz olmayan bir sıfat ise, bir isim ise bu yeminde de niyete ihtiyaç yoktur. Hmm. Ama eğer o isim Allah'ın ismi olduğu gibi bir başkasında kullanma imkanı da varsa ki Rahman Rahim gibi, Evet. Rahim genelde kullanılabilir ama Rahman kullanılması caiz değildir. Bu şekilde ise o zaman burada niyete ihtiyaç vardır veya genel bir algı insanların oradığını yemin olarak kullanması. Olmaz. Peki buna göre işte Kur'an üzerine yemin etmek e, caiz olur mu olmaz mı veya böyle bir yemin münakit olur mu? E, İbrahim Halebi mültekada diyor ki olmaz diyor ama olmaz derken niçin olmaz? Tazim olmayacağından dolayı değil böyle bir örf olmadığından dolayı. Lâdemül örf ifadesini hmm. kullanıyor ki Enhur de şerhinde diyor ki Arapların örfünde olmadığı için. Aynı e, Hidaye haşi, Şarihi olan Aynı diyor ki günümüzdeki insanlar ki o dönemde bahsediyor çok da de değil. E, günümüzde de aslında öyledir. E, buna dair yemin etmeyi örf edindiklerinden dolayı. Kur'an hakkı için veya Kur'an üzerine yemin olsun hmm. ki veya Kur'an'a el basmak. Açıkça bunu da söylüyor. İnsanlar bunu yemin olarak kabul ettiklerinden dolayı ve tazim noktasında da bir sıkıntı yoktur. Neticede Kur'an'a yemin, Allah'a yemindir. Evet. O zaman bu yemin münakit bir yemin olacaktır. Hmm. O yüzden hani... E, işte diyor ki kardeşimiz ben Kur'an'a el bastım yemin ettim sonra bozdum kefaret gerekir mi gerekmez mi bu noktada bazı tartışmalar oldu. O da dediğimiz gibi muhtemelen işte tercüme kaynaklarda e, bahsettiğimiz gibi mesela metni okusa, Mültekan'ın metni okusa orada yemin olmayacağından bahseder. Ama biraz daha şerhlerin çok Programda sanki bunu söylemiştik hocam yine. Hani Kur'an'a el basarak yemin olmaz gibi bir şeyi telaffuz ettiğimiz işte gibi dediğimiz gibi yani. Hı. Niye çünkü metin. ama bu tamamıyla örfle alakalı evet. olduğunu da Açıkça kitaplarımız beyan ediyor. O yüzden örfü olarak bunu yemin kastıyla yapıyorsa ki günümüzde de uygulandığını da bilmekteyiz olabilir. Ama şöyle bir şey olmaz. Velev ki örf olsa bile e, Allahu u Azimuşan'a sıfatlarına ve esmasına değil dolaylı olarak Mevla'ya tahallük etmiyor bir başka şeye tazimi gerektiriyor. Ne gibi işte çocuğum üzerine yemin olsun ki, anamın üzerine yemin olsun ki gibi bu şekilde bir yemin dinen bir yemin değildir. Hmm. Geçersiz Çünkü bir, geçersiz bir yemindir. Hattı zatında günah bir yemindir. Hmm. Abdullah ibn Mesud e, radıyallahu teala diyor ki, yani e, bir insanın Allah'ın gayrisi üzerine yapacağı yeminin ne derece vahim bir durum olduğunu beyan edebilme adına, evet. diyor ki ben diyor, yalan yere Allah üzerine yemin etmem, doğru olarak Allah'ın gayrisi üzerine yemin etmemden bana daha sevimli diyor. Bakın acayip bir ifade. Mecmul Enhur'a bakın damattı da bu ibareyi görebilirsiniz. Evet. Abdullah İbni Mesul Allah sürdüm. üzerine yalan mı ya, yemin Yalan edecek. üzerine yemin edeyim evet. ama neticede yemin ederken orada tazim Allah'adır. Evet. Bu benim itikadi olarak problem değil. Belki ameli evet. olarak yani yeminimde yalan söylediğim evet. için günahkar olacağım. Evet. Ama itikadi problem değil. Ama Allah'ın gayri üstü üzerine yemin demek ona tazimdir. Onu büyütmektir. Yani hatta bunu bazıları şirk gibi değerlendiriyor. Hı -hı. Yani Allah'a ortak koşmak gibi değerlendirici hı -hı. bu bana daha sevimli Yemin çünkü sadece Allahü Teala üzerine üzeri olacaktır. Hı -hı. Peki Allah-u Kur'an-ı Kerim'de işte başka şeyler üzerine yemin etmesi o Allah'a mahsus olan hı -hı. bir şeydir. Kulların bu bağlamda yemini tazimi ifade ettiği için Allah'ın gayrisi üzerine yemin veya dolaylı olarak Allah'ı tazimin gayrisinin üzerine yemin geçerli değil. Mesela Allah'ın bekası üzerine Olabiliyor. Ama falancının ömrü üzerine filancı işte genelde biz halk arasında olur ya işte çocuğumun üzerine yemin edeyim, ailemin üzerine yemin edeyim, işte namusum üzerine yemin edeyim gibi bu yeminler geçerli bir yemin değildir. Doğru da değildir. Hmm. E, bu dediğimiz gibi insanın tazimiyle alakalı bir şeydir. Hatta geçenlerde e, bu konuyu e, bizim talebe arkadaşlarla istişare ederken biri bir e, video gösterdi bana. Herhalde muhtemelen bir diziden bir kesit olarak alınmış. E, Mesele de şununla alakalı yani insanların yemine yüklemiş olduğu mana ve yemindeki değerleriyle alakalı bu konuları işlerken bir örnek olsun diye. Orada işte adam e, bir e, adama veya çocuğa diyor ki işte bak şunu şunu yapacaksın diyor. E, tamam mı diyor işte tamam diyor yapacağım. E, yemin et diyor sözü işte Allah e, belanı versin mi diyor yapmazsan tamam diyor. Diyor ki yok diyor. Bu beni diyor pek şey yapmadı diyor. Ee, işte falan e, maç sporlarda işte falan takım e, eğer yapmazsan kümeye kalsın mı? O diyor ya, çok büyük yemin ettiriyorsun. <gülüyor> Şimdi buraya baktığımız <gülüyor> zaman aslında bu bir tazimi gösteren bir şey. İşte evet. bu yemin Abdullah İbn Mesud radiyallahu an dediği yemin manasında. Yani o derece Allah'ın gazabı insana hafif geliyor. Hı -hı. Ama işte falan kulübün şöyle olması, böyle olması ona daha ağır geliyor. İşte Allah muhafaza, şirk dediğimiz olay. Evet. O noktaya kadar gidiyor. O noktaya Allah. kadar gidiyor. İşte o yüzden bu konuda yani yemin dediğimiz olay çok basit bir olay değil. Hı -hı. Ha, münakit oldu, olmadı, kefaret gerekti, gerekmedi. Bunlar elbette bilinmeli ama diğer taraftan yeminde tazim olacağı için o yani hürmet büyütmek olacağı için neye yemin ettiğimize çok dikkat etmemiz gerekir. Evet. Yani yalan da olsa kim demiştiniz hocam? Abdullah bin Mesud radıyallahu Teala diyor. Büyük ki Allahü Teala üzerine yalan yemin ederim diyor. Başkasının üzerine doğru yemin etmektense. Ama burada tabii şu değil yani Allah üzerine yapılan yeminin yalan olmasını basit evet. almak değil evet. haşa. Hafif almak değil. Yani bir mukayese yapılacak hmm. olursa bu daha ehvendir diyor. Evet. Çünkü bu ehven itikada yansıyan bir problem değildir bu. Bu Amel amelle alakalıdır. Evet. Neticede Allah üzerine emnidir. itikada oldu. yansıyan bir problemdir Aa, diyor. Evet. O konuda da dikkat etmek evet. lazım. Yemin ederken de öyle rastgele ağzımızdan çıktı, öyle oldu, böyle oldu deyip de e, kolay kolay yemin etmemek lazım. Kur'an'a el basma meselesi de aslında örfle alakalı. Örfle alakalı. Yani Şu bu an konuda, hocam günümüzde mesela çokça Kur'an'a el basalım diye bu örfü olarak Oluştuğundan oturdu. dolayı tazim de olduğu için dediğimiz gibi e, aynide de bu ifadeler Hı. vardır gördüm orada bizatihi kendisinde. E, tahammül olduğundan dolayı o yüzden bizim bu konuda yemin saymamıza mani bir durum olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorunuz hocam. Memuriyet görevindeyken nelere dikkat etmeliyiz ki üzerimize hak geçmesin? Mesela Boş vakitlerde telefonla ilgilenmek ya da haber sitelerinde gezinmek ne kadar doğru? Evet. Özellikle bu vakıflarda, derneklerde de çokça soruluyor hocam. Yani biz burada oturuyoruz, kendi işimizi de buradan yapıyoruz. İşte sosyal medyaya giriyoruz ve ne bileyim oradan fatura yatırıyoruz gibi oranın internetini kullanıyoruz gibi sorular da soruluyor. Tabii bunlar önemli, bunlara da cevap vermek gerekir ama aslında burada farklı bir vurgu da var. Yani boş vakitlerimizde işte telefonumuzu alıp oradan işte haber sitelerine bakmak Hı. veya işte kişi kendi sayfasına bakmak, şuya veya buna bakmak. Ki e, cuma hutbesinde denk geldi. Dikkatimi çektim, baktım bir kişi eline almış telefonu hutbe esnasında karıştırıyor bir şeyler yapıyor da bakıyor yani bu gelen mesajlara, Cuma mesajlarına cevap veriyor gibi bey aldı belki bir şey yazmasa da bir şey okuyor en azından evet. bir meşguliyeti var evet. yani hakikaten baktığımızda bu akıllı telefonların çıkması e, belki insanlığa büyük manada e, bir faydası oldu gibi gözüküyor ama bizden götürdükleri faydasından daha fazla Maalesef. şüphesiz bu inkar edilemez yani aslında bir nebze bağımlılık bile yaptı. Yani ha afyon ha akıllı telefon. Arada bir fark yoktur. Yani bir insan boş kaldığı zaman e, kitap veya telefon hangisi? Telefona gideyim diyor. Bir kurcalayayım bakayım ne var diyor. Ne evet. e, kitap oku o biraz daha Zor bir e, ikinci veya üçüncü sırgada kalıyor. E, Rabbim bu alışkanlıklarımızı müspet anlamda değiştirmeye cümlemize nasip etsin. Amin Önce bu konuda da e, titizlik göstermemizin gerekli olduğunu vurgulayalım. E, gelelim sualin cevabına. E, bir insanın bir yerde çalışması demek onun o kişiler tarafından kiralanması demektir. Buna ic, e, fıkıh dilinde ecrihas derler. Ecrihas yömleyici kabilinden işte sabah 8'den akşam 8'e kadar veya şu saate kadar senin zamanını hapsetmeye mukabil ücret alıyorsun. Evet. Ve bu zaman zarfında ne için kiralanmışsan o hizmeti yapmakla memursun. Orada kendi şahsi ihtiyaçlarını tabi bu şahsi ihtiyaçları derken olması gerekenlerden bahsetmiyoruz. Hı -hı. İşte namazdı, işte yemekti veyahut işte tuvalet ihtiyacı gibi. Bunlar zaten istisna edilmiştir. Hı -hı. Ama bunun haricinde ben şahsi bir işlemlerim var. Onları yapayım ve belki oturduğum yerden yapayım. Bu aslında bir nebze o işverenin hakkına tecavüzdür. Ya ben onun işini aksatmıyorum kişi diyebilir. Hı. Önemli değil. O senin madem ki o zamanın tamamına karşılık sana bir ücret veriyorsa o ücretin karşılığı da sen zamanın tamamını o kişiye ayırman gerekir. Ki özellikle bu kamuya tahallük ediyorsa Aa. burada hak sahibi bir patronun değil kamu olur. Ha, bütün insanlar olur. Hı. O yüzden e, yani e, bahsettiğiniz gibi özellikle oranın e, şeylerinden istifade etme. İşte internetinden elektriğinden, suyundan şahsın için istifade etme. Hı i̇bn Abid'in e, Rahimullah'ın haşiyesinde güzel bir ifade var. Diyor ki abdestte diyor, e, suda israf etmek günahtır. Hatta sadece abdest değil, mutlak anlamda suda israf etmek günahtır, haramdır. Ama diyor eğer o su diyor, ame tağlük eden vakıf suyuysa, yani abdest alınması için vakfedilmiş bir çeşmenin suyusa oradaki israf, bireysel olarak senin evinde yapacağın israftan daha fazla haramdır, daha fazla günahdır. Araba yıkıyorlar hocam cami suyuyla. İşte aynı mesele. O hepten zaten gitti. yani. Bakın abdestten bahsediyoruz. Yani ibadetten bahsediyoruz. Yani. Evinde abdest alırken suyu fazla açtığın zaman israf bu bir günahtır. Ama aynı olay işte caminin şadırvanında yaparsan daha şiddet bir günah ki oysa ibadet yapıyorsun. Bunu da arabanı yıkamak, şahsi ihtiyaçların için evine su getirmek onun boyutunu siz kendiniz düşünün. Ha. O yüzden bu gibi şeylerde titiz davranmak gerekir. Hakikaten titiz davranmak gerekir. Hani Kur'an ayeti vardır ya bu kitaba ne oluyor ufak tefek demeden her şeyi yazmış. İşte bu gibi şeyler yani ahirete gittiğimiz zaman önümüze konulacak olan dosyalarda neler çıkacak? Yani sen şunu yaptın bunu yap ya bunda yazılır mı? Bunu hiç düşünmemiştim diyeceğimiz şeyler olacaktır. O yüzden bu konuda ciddi anlamda titiz davranmak gerekir. İşte camiydi, medreseydi veyahut işte bir hayır kurumuydu. Yani kamuya tahallük eden veya memursun bulunduğun bina, hizmet binası oranın elektriği, suyu evindekinden daha titiz olmak zorundayız. Çünkü evinde kendi malınıza ediyorsun artı bir israf bunun günahı. Burada israf ve ümmetin malınıza ediyorsun. Yani hesap vereceğin kişiler birden fazla kişiler. O yüzden son derece titiz davranmak gerekir. Rabbim bu şuuru cümlemize nasip etsin inşallah. Aha. Hocam bazen ki arkadaşlar mesela, şoför arkadaşlar soruyorlar. Diyorlar ki bize mesela e, biz müdürümüzü evinden alıyoruz, işe getiriyoruz. Sonra tekrar evine bırakıyoruz veya sizi yere götürüp getiriyoruz. Ama sonrasında mesela onu bıraktıktan sonra ben de arabayı alıyorum evime dönüyorum diyor. O anda dönerken işte başka yere doğruyabiliyorum uğrayabiliyorum veya markete vuruyorum Yolumu biraz bir kilometre, üç kilometre neyse değiştirebiliyorum. Burada kullanmış olduğum yakıt da yine hakka girer mi Aslında, diye soruyorum. Aslında tabii ki bu da kamuya tahallük ediyor ama. izin verdi bana diyor işte mesela. İşte o müdürün böyle bir inisiyatifi var mı? Yani onu da bilmemiz gerekir. Hı. Yani işte az üst ilişkisinde üstlerin tabii ki izin vermesiyle olabilir diyeceğiz Hı. ama izin vermeye yetkili olan kimselerin vereceği izin. Yeterli olacaktır. Ha, i̇nsanlık ihtiyaç olarak zaten örfü olarak e, beni bıraktı. Sen de haliyle arabayla evine gideceksin. Hmm. Giderken alışverişini yapacaksın. Ha, bu ihtiyaçla sınırlı olmak kaydıyla olabilir. Burada biraz daha örf devreye girer. İzin de varsa yani tüzükte de bu varsa bunda bir problem olmaz. Evet. Ama burada kişi biraz da vicdanıyla baş başadır. Yani sınırı biraz daha yükseltmek. İşte akşamleyin çoluk çocuğu alayım biraz da dolaştırayım. Evet. Nasıl olsa işte e, dairenin arabasıdır veyahut da şirketin arabasıdır. Hı hı. E, burada dediğimiz gibi yani özel bir sektörde olsa bir kişinin hakkıdır. Ondan izin alırsın, helallik alırsın. iş bitir. Ama burada helallik alacağın kişi yok. Basitle davranmak lazım. 80-90 milyon kişinin hakkı var. Evet. Ona göre hareket etmek lazım. Hocam bir başka sorumuza da kunut duası bilmeyenler ne okuyabilir? Veya okumak mecburiyeti var mıdır kunut duasında? Vitir namazı Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre vaciptir. Evet. Vitir namazında kunut yapmak da vaciptir. Hı -hı. E, kunut duasını okumak ise bildiğimiz Hı -hı. anlamda e, Allahümme inna niste'inuke diye başlayan kunut dualarını okumak ise sünnettir. Hı -hı. E, kunut yapmak vacip ama maruf olan bilinen duayı okumak sünnettir. Hı -hı. Peki kişi o duayı bilmiyorsa ne yapabilir? Başka dua Mesela kısa bir örnek yapabilecekler e, için. yapılabilir. Evet. İşte, Rabbena atina duasını okuyabilir. Hı -hı. Rabbena afirli duasını okuyabilir. Hı -hı. Ayet oldukları evet. halde. Veyahut kitaplarımızda diyor. Allahümme afirli yarabbeni affeyle Hı -hı. diyebilir. Veya hiçbir şey demiyorsa lafzatullaha tekrar eder. Evet. Yani orada e, o miktarda durmak, kunut yapmaktır vacip olan. Duayı okumak değildir. Hmm. Yani var olan, meşhur olan okumak sünnettir. O yüzden eğer bilmiyorsa kunut duasını kişi, orada işte Allahu fil der, Subhanallah der. O miktar, belli miktar bunları üç kere telaffuz eder. Sonra da e, namazını kılmaya devam edebilir. Cenaze namazları da böyle midir hocam? Şimdi cenaze namazında Oradaki genelde dualarda. işte... E, Tekbirlerde neler yapılacağı malum bilinir hmm. ama son tekbirden önceki tekbirde cenaze duası. Ki evet. Genelde hoca efendiler ilan eder işte cenaze duasını bilen onu okusun. Bunu bilmeyen kimse Fatiha-i Şerif'i dua niyetiyle okusun. Evet. Hanefi mezhebine göre cenaze namazında kıraat yoktur. Yani Kur'an ayeti okumak yoktur. Dua niyetiyle ki Fatiha'da özellikle hocaefendiler Efendiler vurgular. Dua niyetiyle, dua niyetiyle Fatiha Orada besmele okusun. çekmeden Bu önemli değildir etmiyor. besmele. Hı -hı. Çünkü bazı kitaplarımızda var besmele çekmeden yani onun dua olduğunu ortaya koymak Hı -hı. için ama bir insan duaya başlarken de besmele, besmele çekebilir. Çekeyim. Yani evet. bunun bir zararı olmayacaktır. O yüzden işte cenaze namazında da duasını bilmeyen kimselerin Fatiha-i Şerif'i veya Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir dua anlamı olan, dua manasında olan diğer sureleri de veya diğer ayet-i kerimeleri de okuyabilir. O da sünnet anlamında mıdır? Yani o okunan dualar. Yok? Tabii ki yani o dualar Onlar olarak öyle. Orada hı. tekbirlerdir. Çünkü erkek mücdetir. için ayrı, hani bayan için çocuk için ayrı falan şeklinde. Genelde o dediğimiz mi? şeyde cenaze duasında işte zamirin müzekker veya müennes evet. yani erkeğe veya işte bayana göndermek, birden fazla fazla cenaze kılınıyor ise ki e, ha harem-i şerife gidenler bunu çok fazla müşahede ediyor orada cemi sigası kullanmak hmm. yani işte önümdeki ölülere rahmet şeklinde Ama erkek bunu bayan ayırmıyorlar mı hocam yoksa hani cemi yaparken birden fazla olduğu zaman ayrılmıyor. orada hmm. bildiğimiz kadarıyla zaten hoca efendi şey müezzin ilan ediyor envat diyor birden hmm. fazla ölü var çocuk olduğu zaman özellikle belirtiliyor çocukta. Hmm. Ama onun haricinde erkek ve hayatta bayan ayrımını ben görmedim. Çocuğun belirtmesinin bir hikmeti var mı hocam? Bir e, çocukta yoksa... sadece duada belli bir yerden sordu. Yani o konuda aslında bir da pek hmm. yok yani. Niye özellikle onu belirtiyorlar? Bize orada soruyorlar işte hocam biz anlamıyoruz diyorlar. Biz neye niyet edeceğiz? Orada kişinin kalbi kastı niyeti imam şey efendinin önünde olurdu. kim varsa, kime niyet ediyorsa ben de ona kılıyorum niyeti olması yeterlidir. Hmm. Orada kim varsa ona göre olacaktır. Evet. Yani orada her her bir cenaze için ayrı ayrı kılınmasında bir meşakkat olur. Çünkü her vakitten cenaze var. Evet. Böyle olduğundan dolayı toplu, toplu kılınıyor ki bu Hanefi mezhebine göre de kılınabilir. Yani mani bir durum değildir. Niyet konusunda da İmam Efendi kime kıldırıyorsa ben de onunla kılıyorum. Niyeti yeterli evet. olacaktır. Çünkü birçok kişi duymuşsun hocam cenaze namazını kılmıyordu. Ya niye kılmadınız? Öğle namazını kıldın veya ikini kıldın. Niye kılmıyorsun? Ya cenaze namazının doğasını bilmiyorum diyordu. Hiçbir zararı yoktu. Mesela hani mi? fatiha okumakta hani şey geliyor falan diyordu bana. O yüzden Yok, de özellikle okuyabilir. Ki bunu yani bizim buralarda yani Türkiye'de her cenazede cenaze için evet. hoca olan F kişi bunu ilan eder. Cenaze yani namazın kılınışını anlatır. Hı -hı. Ee, tekbirlerde işte birinci tekbirde subhaneke duasını okunca ikinci tekbirde salli bariklerini okunca üçüncü tekbirde cenaze Hı -hı. duasını Hı -hı. Onu okusun. Bilmeyen Fatiha-i Şerif'i cenaze şey, dua niyetiyle okusun. Hı -hı. Bunu hemen hemen her cenazede söylenir. Evet. İlla hani o duayı öğreneceğim de onu okumam Öğrensin gerekiyor. Zaman yani, evet. yani illaki yani illaki değil ama öğrenmek, öğrenmek güzel, yani güzel. Öğrenilmelidir zaten. Ama bilmiyorsan da ben bir hayırdan vazgeçeyim, kılmayım olmaz. Hı. Çünkü bir Müslümanın cenazesine katılmak bir Uhud dağı sevabı. Özellikle bir de kabrine gidecek olursan iki Uhud dağı ki bu az bir şey değildir. Bize ahirete çok büyük sermaye lazımdır ki o da dünyadan kazanılır. Evet. Yani son zamanda özellikle evet. cenaze namazı kılınıp, dağılma çok oluyor hocam. Evet. Yani cenaze sahiplerini de aslında bir anlamda yalnız bırakıyoruz. Cenaze yani kabristanlığa götürüp defnetmeye de orada yalnız bırakıyoruz. Evet. Efendi Baba kutusesi ruhiye nispet ederler. Ben onu rahmetli Hasbi Hoca'dan duymuştum. Yani İsmail Adı işte sabah namazı kılınmadan önce Hasbi Hoca ilan ederdi. İşte cenaze olduğunu bir cenaze varsa eğer cemaatten ve derdi ki Efendi Baba derdi ki derdi rahmetli asbi hoca Allah şefaatinden ailedesin, hepsinin şefaatini bizlerin ailedesin. E, cenaze olduğu zaman seferber olmak gerekir hmm. çünkü o aileye bir ateş düşmüştür o ailenin yanında olmak gerekir özellikle eş dost çünkü insan o duruma düştüğü zaman yakınlarını sevdiklerinin yanında olmasını istiyor bekliyor yani bir teselli bekliyor evet dolayısıyla burada dediğiniz gibi yani sadece namazı kıl git değil de e, namazı kılmak, cenazeye katılmak, akşam eve tazeye gitmek ama tabii bunu bir merasime çevirerek onlara bir zahmet vermekte de değil. Yani yemekleri yenmesi, içilmesi vesaire gibi de değil. Yani oraya bir külfet olmadan sen onlara destek olmaya gitmek. Bu tabii ki güzel e, dinimizin zaten bize emirlerinden, Müslüman'ın Müslüman'ın haklarından bir tanesidir zaten bu. Evet hocam. Bununla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak dua var. O ki madem son olarak cenazeden bahsettik. Evet. Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Anlamış. Onları sık sık hatırlamamız gerekir. Çünkü öyle bir durumdalar ki onlar işi biliyorlar ama amel edebilecek bir konumda Doğru. değiller. Er Ruh sahibi öyle söylüyor kitabında. Bizler ise bilmiyoruz ama amel edebilecek bir durumdayız. Amelimiz çünkü makbuldür, kabuldür. Evet. Bu bağlamda onları sık sık hatırlamamız gerekir. Onları hayırla iade etmemiz gerekir. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ölmüş olan kişi denize düşmüş kişi gibidir. Sarılacak bir yer arar. O da dünyadan ona gönderilecek olan bir hayır duadır ki bir eldir daha doğrusu. Biz hatırlayalım ki biz de o hale düştüğümüz zaman bizi de hatırlasınlar. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki Bizi tanıyan, bizim ismimizi bilen en son kişinin ölümüyle biz tamamıyla unutulacağız. Evet. Yani dediğimiz gibi siz e, üç nesil yukarı çıktığımız zaman tanıyabiliyor muyuz, ismini biliyor muyuz? Dedemize kadar belki çıkabiliyor. İşte bu son zamanlarda e, işte şey var, soyada da bakıyor ama en fazla 1800'lü yıllara kadar çıkıyorsun. Evet. Ondan sonraki belli değil. Nerede? Oysa onlar da bizim gibi yaşıyorlardı. Bizim gibi belki okuyorlardı, okutuyorlardı. Namaz kılıyorlardı. İsimleri vardı, bir ailesi vardı. Bir hayalleri vardı. Ama şu anda isimleri bile bilinmiyor. Toprağın altında. Ve biz de bir gün öyle olacağız. Orada onların yanında olan amelleri biz de aynı şekilde o konuma düşeceğiz. O yüzden bol bol onları hatırlamamız güzel bir şeydir. Onları hayırla dua edelim. Ee, ki bizim de arkamızdan hayırla yad edebilecek kişiler olsun. Rabbim bu vesileyle cümlemize arkamızdan hayırla yad edecek nesiller bırakabilmeyi, talebeler bırakabilmeyi, eş, dost, komşu bırakabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Onların da ruhları için inşallah Fatiha okuyalım. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Anladım Çok teşekkür bize. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. sizlere bizlere yine iletişim adreslerimizden sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve ilmihal.com.tr adresini özellikle sıkça belirtiyorum ki daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı buradan takip edebilirsiniz. Ve tabii ki arama butonunda da konuyla alakalı sormak istediğiniz bir kelimeyi yazarak oradan cevaplanmış bütün sorulara da ulaşma imkanına sahipsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. efendim.